Göz gözü görmüyor hep pus. Takip gözü ses etme sus. sus. Bir vakit donmuştu beynim. beynim, beynim, beynim, beynim. Düzlükteyken bitmiş seylim, seylim, seylim, seylim, seylim, seylim. Göz gözü görmüyor hep us derler ses etme sus Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Pek dinler misin? Ya hayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı megatron Ben de gili kevlar Sen sende sade bir kart krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklat ton Hep diken nitel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor Bir hep diken diken gel bir gör tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım hadi konsun artık hadi konsum Artışım ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın kulağın adan Tek müzik takılanlardan sınır ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Bakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek altına bez al sana test iki kere iki ceza eder net beni kimin bir bardak bilet olmaz öğlene bildin mi belet Rap hareket de politiktir bunu hazmedemiyor sen hat tir duvarda hitles çoğunuz misfit karalara sen gene hitles bilmiyorsan sos karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kompas kur bak uzaktan headshot zaten göz gözü görmüyor hep uz. sus, sus, sus. takipçiler ses etme sus. Sus, sus bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seylim. Seylim, seylim, seylim, seylim, seylim Göz gözü görmüyor hep Takip Takipteler ses etme sus us, us, us. Durma git enerjini kus us, us, us. Zaten çok soğuk etraf buz us, us, us. Hiç yalan der misin? Uh -uh. Uh -uh. Pek dert dinler misin? Uh -uh. Uh -uh. Ya hayat yer misin? Uh -uh. Uh -uh. İnsan seçer misin? Uh -uh. Mik, mik, mik, mik, mik, mik, mik, mikrofon ve ben kaybolduk Gördüğün rüya hayır olsun Ben kapitan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çatabat ben top atan Kalk gidelim koy koyboy Bir de sohbeti kes kalk hadi boy Seni sevmedi rap yetmedi goy goy Ara elemanlar yönetir Kimi kara kara elementler tülemiş Yeni kafa kara elemanlar gider Hepinize yola barikatlar Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler Yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler Geri dönüş şok bu bizi kitler Ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin Geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle Uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin ça atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatap Sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep sus, sus, sus. takip Takipteler ses etmez sus. Sus, sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, beynim, beynim. Düzlükteyken bitmiş seylim, seylim, seylim, seylim, seylim, seylim, seylim Göz gözü görmüyor hep sus, sus, sus. Takip Takipteler ses etmez sus. Sus, sus Durma git enerjini kus sus, sus, sus. Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya hayat yer misin? İnsan seçer misin?